Bir bir Küçüğü'n programına daha tekrar hoş geldiniz. Bugün gündemimizde olan konu bir buçuk senedir aslında. Ne sen. Bugün günümüz gündemimizde olan konu bir buçuk aydır gündemde olan çok güncel bir konu ve özellikle burada programa almak istememizin sebebi bizim ekip içinde de aslında tam olarak anlayamadığımızı düşündüğümüz, süreci kavrayamadığımızı düşündüğümüz bir konu. Akil insanlar meselesi. Ee, özellikle çocuk haklarıyla ilgisi birincisi e, ülkenin üçte birinin çocuk olması ve bu akil insanlar projesi, e, projesi, e, heyetinden olduğu kadar barış sürecinden de çatışma sürecinden de en çok etkilenenlerin e, yine çocuklar olması. Ve o yüzden bu sürecin çocuklar için anlamı ve gençlerin bu süreçle ilgili bilgileri ve aynı zamanda da e, bu e, barış süreci ile ilgili özellikle e, Lale Mansur'un Habertürk'te e, açıkladığı bir, verilere göre Genellikle bölgelerde yüzde gibi bir oranın barış süreciyle ilgili fikrinin olmaması, yani aslında hala bu konu, bu süreci tam olarak kavrayamamış çok önemli bir kesimin olması ve o yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturmaya çalışmak. Bugün yanımızda Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nin köşe yazarı Kürşat Boğan var. Bu 63 kişilik akil insanlar heyetinden Karadeniz bölgesinde görevli bir yazar kendisi. Öncelikle ona sorarak başlamak istiyorum. Bizim de bu konuyu ele aldığımızda ilk merak ettiğimiz soru bu olmuştu. Ve herkesin aklına gelen ilk soru buydu. Akil insan ne demek? Hı. Akil insan sözcüğü akil sözcüğü. Daha doğrusu tartışıldı da doğrusu değil. İşte Arapça yazılırsa başka türlü yazılması lazım diye ama bu yerleşmiş bir söz akil, akıllı tabi hemen hatırlatıyor, işte akıllı e, adam gibi falan görüyorlar. Fakat çünkü bu Türkçe'ye geçince değişiyor mesela, ukala da bu kökken bir şey ama kala bizde öyle yerli yersiz değil mi Bilgi, bilgiçlik taslayan kimseleridir. Aslında akıllı adam demek bir ama öyle. Şimdi neyse terminoloji meselesini bırakacak olursak, yani bu doğru bir seçim mi değil mi o da çok tartışıldı bana da soracak olursanız doğru bir seçim de değil bu isim seçimi yani akil seçimi çünkü bir kere deyince yani böyle ne hani daha akıllı daha işte görmüş geçirmiş böyle daha meselelere hakim bir kişi olarak düşünülüyor bu insan bu böyle bir sıfatı insanı kendisine vermesi e, doğru değil mesela hiç kimse ben akil bir insanım demez. Yani öyle o nitelikleri taşıyan bir insan varsa onun etrafı çevresi der çok akil bir adam falan derdi böyle şekilde. Ama bizde öyle olmadı biliyorsun. Bizde hükümet kararıyla biz akil seçilmiş olduk. <gülüyor> yani insanın kendisini akil ilan etmesi yanlış, bir de hükümet kararıyla akil olmak daha da yanlış. Ama artık e, oldu bir kere. Onun için biz e, böyle toplantılarda falan başka şeyler de teklif ediyoruz. Yani insanların karşısına geçip de işte akil oturunca bunlar da başlıyorlar, hadi bakalım söyleyin nasıl olacak bu şey. Biz onlara diyoruz ki, yani bizim grup için söylüyorum, yani biz size buraya bir şey anlatmak için gelmedik. Bakın herkesin bilmiş olduğu çok ciddi bir sorunu var ülkenin. Dolayısıyla bu sorunu tartışalım, sizi dinleyelim, yani üstünde aslında hepimiz akil olalım. Konuştukça akil olur insan düşündükçe. Dolayısıyla böyle yürüyor. Hatta biz akil insanlar yerine böyle diyalog grubu falan gibi bir şeyler de ara ara teklifi ya yani bizi öyle anlayın diye. Yani burada işte bir toplantı var her şehirde işte gittiğimiz yerlerde 100-200 neyse insan katılıyor. Burada bu hep beraber konuşacağız meseleyi biz de yani bu konuşmayı, bu buluşmayı kolaylaştıran bir içinizdeki insanlar olarak, grup olarak var. Yani bir diyaloğu başlatan veya işte sürdüren bir grup olarak. Öyle. Mesela e, de dediğiniz gibi, tanım bazı sorunları da doğuruyor. Mesela e, yine her e, söylediğim gibi, karşı çıkan bu sürece olumsuz bakan kesim, bu tanımdan da ileri, e, ileri geliyor sıkıntısı. E, mesela neden böyle bir temsiliyet, neye göre seçildi ha. akil insanlar? Mesela... Doğru. Şimdi ama böyle bir böyle bir polemik var ama yani niye akiller falan filan dediğim gibi bu biraz şey yani artık o devreden geçinmiş bir durum. Başlarda oldu yani ne dert yani şey çıktı bu akiller, biz akil değil miyiz? Veya şunlar şunlar akil değil, ne de, onlar akil? Dediğim gibi bu tabi seçilmiş bir şey yani hükümetin işte bizleri arayarak böyle bir şey var, girer misiniz? Biz de girdik akil olduğumuzu kendimizi gördüğü için değil de Öyle önemli bir süreçten geçiyor politik olarak Türkiye. Dolayısıyla bu süreçte teklif edilen, önerilen yöntem de yararlı olur diye düşündük. Yani gidip insanlarla toplantılar yapmak, Anadolu'nun her tarafında işte yedi bölge. Ve orada e, bu konuyu tartışmak e, çok iyi bir şey. Biz bassında yani bana soracak olursam mesela, bunun ben giderek daha şeyini e, baştan yani o kadar değil ama daha biraz ilerleyince daha fark ettim. İyi bir şey çünkü ilk kez toplum tabii toplumun hepsiyle oturup konuşmuyoruz. Yine seçilmiş insanlar oluyor yani temsilciler oluyor yani işte o gittiğiniz ildeki dernekler, sivil toplum örgütleri vesaire bunların temsilcileri. Ama ilk kez böyle belki toplum ülkenin çok önemli bir sorununu kendi arasında tartışıyor. O çok önemli bir şey yani çünkü, biz olsun, de, yani, açın, çünkü bizde Türkiye'de öyle bir gelenek var ki yani toplum kendi meselelerini işte bir e, seçimden seçime bir hükümet tayin ediyor. O hükümete bırakıyor, hükümet, devlet neyse artık hangisini istersen kullanırsan onlar bu meselelerle ilgileniyor. Oysa bu özellikle bu konuştuğumuz veya konuşacağımız mesele toplumu çok yakından ilgilendiren mesele, bir şiddet olayı var, bir savaş olayı var. Yani 30 yılda bir on binlerce insan ölmüş, ülkenin kaynakları yıllarca dolar o tarafa gitmiş. Dolayısıyla toplumun bu konuda, bu süreçte veya bu konuyla ilgili olarak bir söz alması lazım ve demesi lazım ki ne bu böyle? 30 yıldır hep çözüyoruz, çözüyoruz diyorsunuz çözülmüyor. Giderek de daha kötü yere gidiyor. Dolayısıyla biz de toplum olarak bu konunun fikrimizi söyleyeceğiz veya işte şunu yapın diyeceğiz. Önerilerde bulunacağız. Dolayısıyla söz hakkı istiyoruz diye toplumun. O güzel bir şey. Dediğim gibi çünkü bizde böyle siyasi gelenekte öyle bir şey yok. Yani sadece git sandıkta oyunu ver. Kimi seçiyorsan o seni yönetsin gibi bir anlayış var. Bu daha tersi toplumun da işin içine karışması ki doğrusu doğrudur. Tamam. şimdi akıl insanın seçiminde hani genelde söylenen söylem meseleyle ilgili birikim ve bu konuyla ilgili toplumda itibarını kazanmış kimselerden oluşan bir 63 kişilik heyet deniyor. sizce sizin buradaki kimliğiniz nasıl kullan kullanabilirsiniz? Kimliğim Benimle ilgili. Soru. Evet. <gülüyor> nasıl etkin olur? Bu yani yapacağız? bir etkililik, insanlar, bilmem akıllı insanlar, bu böyle çok abartılı bir şey tabi. Tesadüf de biraz veya tesadüf değil bir seçim ama artık hangi kriterlere göre seçildiğini ben bilmiyorum. Yani kimisi hükümete yakın diyor. Ama bakıyorsunuz hükümete yakın olmayan insanlar da var. Kimisi daha böyle kendi anlayışlarına, dünya görüşlerine yakın diyor. Bir bakıyorsunuz, hiç onunla ilgili olmayan insanlar da. Yani bu 63 kişi çok böyle birbirine benzeyen, çok homojen yapıda bir topluluk değil içinde şeyler de var böyle yani değişik şey. Tabii daha da çeşitli olabilirdi onu söylersen. Yani belki o 63 kişi biraz daha böyle toplumun farklı kesimlerini de içine alacak onların yani temsilci demeyeyim onları temsil edecek insanları da içine alabilecek şekilde daha e, daha zengin bir şey olabilirdi ama olmamış. Böyle yani. Sizin rolünüz ne olabilir? yerim rolümle be tek tek kişilerin bir rolü yok biz ben de gittiğim zaman toplantılarda işte başında sonunda konuşuyorum sorulara cevap veriyorum. ama biz orada zaten şey değiliz. Yani çünkü e, tabii böyle bir alışılmadık da bir şey. Bunu da dünyada ben benzerini görmüyorum. Yani akil insanlar su dünya sorunlarında araya giriyor ama onlar daha böyle işte iki ülke arasında savaş bir şey. Daha böyle Birleşmiş Milletler falan gibi örgütlerin önerileriyle, kabulüyle Öyle bu konuda politikada tecrübeli bir takım insanlar da oluyor. Bu, bu bir yepyeni bir şey. Yepyeni dedim yani ben de bunun bir benzerini bulmuyorum. E, dolayısıyla bizim e, asıl olan yani bizim anlattığımız bir şey yok. Herkes de onu söylüyor. Yani anlatıyoruz sorunu, hatırlatıyoruz ki herkesin bildiği sorun. Ne hatırlatacaz? Savaş var işte. <gülüyor> i̇nsanlar ölüyor değil mi? Yani e, dolayısıyla bu nasıl aşılabilir? Yani şimdi bir süreç başladı işte PKK'nın biliyorsunuz yurt içindeki silahlı güçleri çekiliyor. Bu süreç nereye varabilir? Tabii onlara da. Yani arkasından ne olursa nasıl bir reformlar takip ederse bu iş daha böyle doğru dürüst çözülür. Yani daha böyle siyasal bir ortama gelir, siyasallaşır sorun ve siyaset yoluyla çözülür diye biz de herkes gibi, herkes konuşuyor biz de konuşuyoruz. <gülüyor> Programdan önce de söylemiştik, yani bu sürece olumsuz bakanların en büyük söylemlerinden bir yani MHP ya da CHP İhtirabı. gibi kendisini bu oluşumun dışında kalmış hisseden ve kendisine ait hissetmeyen bir kesim var. Ardın hocam. Yani bu, bu sürecin samimliğini sıkça sorgulayan, bunları acaba sürece dahil etmek için neler yapılabilir? Şimdi şöyle bir şey tabi, bu bazı partiler MHP mesela çok hakaretler yağdırdı. Evet, çok çok olumlu. Yani çok şeyli, yakışıksız şeyler, CHP de tabi dediğin gibi yakın durmadı. Ee, bir şey yapılamaz yani onlarla bizim polemik yapacak halimiz yok zaten. Biz işte bir şu işi yapar mısın demişler, biz de o işi yapıyoruz ama dediğin gibi çok yani para aldıklar falandan bile <gülüyor> söyleniyor <gülüyor> bu kadar da şey yerli gibi hala her bazı yerlerde yine son zamana kadar kaç lira alıyorsunuz diye çıkıyor yani o kadar açıklandı para alınmıyor para alarak bu insanlar para alsalar bu işi yapmazlar zaten falan filan. ama dinleyen yok hatta öyle kurmazlar ki bazıları 49.350 lira falan alıyor diye mahsus yani böyle Biliyorsun, maaş borduralarında falan bilmesin ama böyle kesintiler falan olur. böyle 50 deyince sanki şey ama böyle küçük küsüratlı olduğu zaman sanki doğruymuş gibi. Bunlar tamamen iftira tabii. Şey. Ama bu, bu, bu insanları tam olarak dahil ettirmeden ya da inandırmadan… Şimdi herkese inandırmak mümkün değil. Şimdi bir şey dedik ama toplantılarda herkesimden oluyor tabii. Toplantılarda yani bir toplantı 200 kişi varsa pek çok farklı bir görüşler oluyor. Daha böyle dindar kesim veya İslam kesimden insanlar başka türlü yorum diyor. Kemalist öğretmenler başka türlü yorum diyor. İşte daha CHP'ye yakın insanlar oluyor, onlar başka türlü yorum diyor. Onlar da serbest serbest bu sürece ilişkin veya bizim akillere ilişkin <gülüyor> ne düşünüyorlarsa söylüyorlar. muan bunları söylenmesi ya edilmemesi, şiddet olmaması kiçi o zamanda zaten onlar olmuyor. Yani onlar da fikirlerini söylüyorlar onların fikirleri e, da tahmin ettiğin gibi veya bildiğin gibi daha doğrusu yani işte bu sürecin Türkiye'yi böleceğini Hı, yani işte hatta unutturacağını, bayrağı terk ettireceğini, vatanı böleceğini falan filan gibi böyle onlar da onu söylüyor, ne diyeceğiz, söylesinler Bölücülük, yani. Bölücülük e, o argümana, evet. yücelsenmanla ilgili bir röportajda da vardı sanırım. Siz ne düşünüyorsunuz bölücülükle ilgili? Yine aslında sürecin kavrulamamış evet. olmasından gelen bir şimdi şey. Şimdi bizim söylediğimiz şu, biz şimdi bundan sonra bölünür mü, bölünmez mi bilmiyorum. Fakat bu savaşın bitmesi lazım mı değil mi? Bizim beni asıl ilgilendiren genelde o, yani biz. Ne yapalım da bu PKK meselesini hangi yasal zemini tabii hepimizin fikri var ama orada söyleyeceğimiz işimiz o değil. Başka yerlerde yazıyoruz, söylüyoruz ama buradaki yani bu akildi insanlar denilen grup içindeki işlevimiz yani bu savaş bitmeli. Anlatayım bu bir ülke büyük şekilde yaşayamaz. Yani bir Türkiye bu şekilde ne Avrupa Birliği ne üye yaparlar onu ne başka şeye yaparlar çünkü. Bu kadar savaşın olduğu bir ülke, iyi bir ülke değil, yani iyi bir ülke dediğim olmaması lazım. Bir kere bunun bitmesi gerektiği üzerine bir şey, herkeste de, de var bu zaten, bizim söylememizde olmuyor. Ama yani bunu düşünelim, bakın böyle bir şey başladı, acaba bunun arkasından böyle gerçek bir barış gelir mi şeklinde düşünce egzersizi. Beyin fırtınası diye. <gülüyor> Ve onlardan da fikir alacaksınız. Tabii ki, onlar zaten nasıl konuşuyorlar. Yani. Beş saat toplantı yapıyorsak biz hepimizi toplasan bir saat, ama dört saat onlar konuşuyorlar. Yani. E nasıl oluyor süreç? Siz bunları... Aa, herkes herkes sözü... Tabi evet yani unut ediyorlar, işte eder arkadaş falan. Ama yani dediğim gibi her şeyi, herkes sözü almak isteyen herkese söz veriliyor tabi. Söz alabiliyor daha doğrusu ve fikrini de açık açık söylüyor. Çok uzatırsa bazen... O zaman deniyor ki yani bak başkaları da var onun için e, yeter artık ama canını ne istiyorsa söylüyor. Tabi dediğin bütün o muhalefet, yani gazetelerde falan da karşımıza çıkan eleştiriler, orada da zaten katılanlar tarafından bazen dile getiriliyor. Epeyce dile getiren var. Özellikle dediğim gibi bölücülük, bayrak, vatan. Özellikle mesela sizin bölgeniz bu konuda Karadeniz hep en zor. Evet. Biri öyle evet, evet. Öyle bir şey vardı hatta Karadeniz bölgesi çok zor falan filan ama hmm. yok. Yani hep tabii, bizim bu, şöyle, e, haliyle tabi yani çünkü şöyle bir şey Anadolu biliyor musun, yaşadım bilmiyorum ama yani e, burada çok toplantı oluyor, her gün 10 bin, bin tane toplantı olur ama oralarda mesela gittin Trabzon'a veya Sinop'a Oralarda böyle toplantılar çok olmayan iller bunlar, küçük iller. Dolayısıyla işte akileye gelecek deyince orada böyle bir şey oluyor. Ee, önemli bir, bir toplantı olarak değerlendiriliyor. İşte çağrılar geliyor, dışarıda da protesto edenler toplanıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte polis onları e, işte makul bir yerde tutmaya çalışıyor, bir sınırda. Biz konuşurken onlar da dışarıda... E, şey Sistemler kimle konuşuyorlusunuz? O çağrılırlar. Bizim şeyimiz öyle. Yani bu böyle açık bir toplantı olmuyor. Bizim Karadeniz'in şey benimsediyor. Çünkü bir türlü konuşmak mümkün diye. Yani bunu bir sinemada yapıp açık yapsanız, o ortalık karma karışık olur. Biz ne yapıyoruz onun için dedim? Yani o şehirdeki işte sivil toplum barolar bilmem işte öğretmen grup dernekleri. Yani o şeydeki işte derneklerin genel olarak STK diyelim. On şey partileri almıyoruz parti başkanlarını, il başkanlarını falan. Çünkü bu siyasi değil ama böyle genel olarak STK diyeceğimiz bütün işte derneklerin başkanlarının, temsilcilerine falan çağrıda bulunuyor. Önce onlar gelmiş oluyor zaten toplantıya. Onlarla toplanıyoruz. Yani anladığım kadarıyla hani büyük olasılıkla Karadeniz'de bu söz ettiğim ulusalcı tepkinin en yoğun olarak görülebilecek Vardı, mi? Vardı işte. Toplantılarda oldu mesela. Orada bir takım öğretmen dernekleri çok sinirlendiler, bağırdılar, çağırdılar. onlara Peki, da noktaları nedir? Yani? Bilicilik. <gülüyor> bayrak vatan görünüyor falan filan. Peki ne nasıl, siz nasıl karşılık veriyorsunuz? Ya biz de vatanın bu fikirde olmadığımızı söylüyoruz ya böyle onu ikna etmemiz zaten onu bara bara söylüyoruz be ikna olacak halde yok. Bir saatte ikna edilmesi mümkün değil. bizde böyle bir programın olmadığını ayrıca bizim bu toplantının amacının bölmek, bölmemek gibi değil zaten niye bölünsün falan filan. Ama böyle tabii çok hassasiyet var yani İnsanlar tabi eğitim sürecinde ilkokuldan başlayarak hep böyle bayrak, şiir, işte biz burayı kanlı aldık, kanlı vermeyiz falan gibi biliyorsunuz. Lisede oldukça çok lisede okutmuşlar bu şiirleri. İşte bayrakları bayrak yapar, üstündeki kandır. Biliyor musun bu şiirimiz? Ha, toprak, eğer olumda ölen varsa vatandır değil mi? Bunu sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. yani Türkiye'de okula gitmiş. Onları okuyanlar var böyle, yani biz bu vatanı vermeyiz falan filan. Ne, ne, kim kime ne veriyor falan gibi bir şey, ne diyeceksin öyle. Bu barış hani tam olarak bütünsel bir şekilde sağlanması... Ama şunu gibi... söylüyorum ben mesela bazen, böyle o şiiri okuyunca ''Toprak eğer orduğunda ölen vaza vatandır'' ben diyorum, bu yanlış. Toprak eğer üzerinde insanlar huzur içinde, barış içinde, işte imkanlarını sağlanmış olarak sevdikleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, kiminle yaşayacaklarsa yaşıyorlarsa, bu toprağın ismi vatandır. <gülüyor> Toprak böyle devamlı kan isteyen bir şekilde olunca vatandır demek doğru değil diyorum. Ona da çok kızıyorlar. Hatta ben anlattım onlara bir başka hikaye. Ölünmeyle ilgili yaşanmış bir olay da. İstanbul'a yakın bir şehirlerde bir Cumhuriyet Bayramı galiba davetinde akşam diyeyim, vali davet veriyor. işte herkes orada şehrin ileri gelenleri diyelim. Sonra bir pasta getiriyorlar, Türkiye biçiminde bir pasta, büyük bir pasta. Valiye veriyorlar, hadi kes diye. O Türkiye Türkiye'yi haritası gibi görünce, ben Türkiye'yi kesemem falan diyor. <gülüyor> Hiç kimse kesemiyor, komutana veriyorlar, da gözümüz onu da mutfağa gidiyor, orada bir bölücü, bir pastacı onları gezip tabaklara koyuyor. Ben bunu anlatıyorum ki, nasıl yani böyle, bunlar aslında bizim bütün okul sürecinde, eğitim evet. sürecinde, Kafamıza yerleştirilen korkular, ee, ama mesela o, bunu anlattığım zaman ben biraz esprisi olsun diye de anlatıyorum. Bazıları biz de kesmeyiz Türkiye şeklindeki pastayı falan diyorlar. İyi diyorum o zaman siz de onu kesmeyin. <gülüyor> Ona da biliyor evet. Peki son, son olarak yani sonuna doğru yaklaşırsak. Yine Çocuk Hakları programı olmamızdan hmm. e, çıkışla… Çocuk değil, çocuk... yeni ilk genç. <gülüyor> gençler. Gençler. E, gençler de bu süreçten çok etkilenen e, bir kesim olduğunu söylemiştik. Sonuçta taşatan da çocuk oluyor. Ötekileştirilen de çocuk oluyor. Sizce gençleri ya da çocukları bu sürece dahil etmek nasıl olabilir? Çok güzel bir fikir edilmedi maalesef. Ve büyüklere konuşuyoruz. <gülüyor> yani aslında biraz da çocukça çağırmak… Veya çocuklara başka bir şekilde söylediğin çok doğru. Çünkü bu söylediğimiz süreç, bak sen kaç yaşındasın mesela? 17. Yani bu süreç bizim yani hemen günden yana olacak diye. Yani daha böyle barış, daha demokratik bir ülke, Türkiye istiyorsak bu üç sene, dört sene, beş sene bu reformlar böyle peş peşe gidecek. Sen o zaman zaten işte 20'li yaşlarının başında birisi olacaksın. Dolayısıyla yani bütün bu süreci aslında dediğin gibi anlatılması gereken bir kitle orası. Değil mi? Ama maalesef dediğin çok doğru. Yani çocuklar böyle hesaba katılmadığı için bu işte hiç hesaba katılmıyorlar. Yani. Ama çünkü anne babalarının ee, problemlerinin tekrarlığı Yani baba. şeye gelince işte çok genç nüfusuz falan filan diye ürünüyorlar ama bu çok ciddi bir mesele ve senin yaşıtların daha hatta küçüklerin, 17 dedin değil mi? Yani genç çocukların yani belli Senden daha küçüklerin bile bu konuyu anlamaması mümkün mü? Yani ülkede bir savaş var, bir ayrımcılığın sonucu bir savaş var hatta daha da genişletilebilir. Anla tabi. Yani bunun yanlış olduğunu, herkesin eşit, özgürce yaşamasının hakkı olduğunu bu türlü konular tabii size doğru da yönelik olarak bir şeyler olsa çok iyi olur ama bu Dediğim gibi siz okulun pençesine düşünürsünüz? <gülüyor> okullarda çocuklara eziyet ettikleri için böyle ideolojik olarak ama olmalı bence bak bu çok güzel bir fikir inşallah duyanların da yani varsa bizim ilgilerin kulağına çok güzel bir şey tabii sizin yani şeyiniz aslında yani doğrudan meseleleriniz ki dünyada da öyle oluyor yani sizin yaşınızda. seriler. Ooo neler yapıyorlar. Fransa'da altını üstüne getirmişlerdi birkaç yıl önce. <gülüyor> yani sokaklara düşerek yani altını üstüne getirmişlerdi. Tabii ki öyle. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde daha çocuk falan anlamaz gibi böyle bir şey var. Ama bu, bu, sizin bu girişiminiz çok güzel. Belki hani demiştiniz seçiliyor dahil edilenler diye. Burada... Ama başka bir olmaz. Mesela orada bir sizden de olabilir ama başka bir şeyi de sizin için düşünmek lazım. Mesela, Mesela belki ben bu konuda gençler olan... Tabii, yani genç. gençler kendi aralarında bunu tartışsın veya bir moderatörün şeyiyle olabilir değil mi? Mesela işte 100 genç senin yaşlarında yakın, bir iki yani moderatörün şeyiyle... Evet, yani o beraberce tartışınız. Sizin tartışmanız lazım. Çünkü dediğim gibi, her yani böyle bir şey. Sonuç olarak da fena değil şimdi benim izlenimimi sorarsam epeyce ilgi zıktardınız çok kalabalık da, çok yorulduk da yorulduk yani genel olarak insanlar çok şey yani bu barış falan yani sağ duyuyor çünkü sağ duyuyor e, yani? tabi insan niye çocuklar ölüyor insanların değil mi iki taraftan insanlar ölüyor o kadar şey gidiyor bunu kim sürsün der dolayısıyla böyle ilk kez bunu yüksek sesle konuşuyor onlar belki Taşla da aralarında, kahvede mutlaka konuşuyordur iş yerinde ama böyle 200 kişinin önüne kalkıp konuşması, onu da kendi sözüne de bundan sonrası için bir daha e, güveniyor, daha şey bu iyi bir şey, konuşmak iyi bir şey. Yani konuşmalar olmaz. Bu vesileyle bir sürü insan, on binlerce insan böyle büyük bir yani içinde, içinde, kalabalık içinde kendili fikirlerini söylediler, eleştirildiler, birbirlerini eleştiriyorlar tabii. O da var yani. E, güzel. Yani ama gençlerin bu süreçte ilişkilendirilmesini isterim. Onların da düşünmeye, birlikte düşünmeye davet edilmelerini isterim. Senin şöyle Sen kalkarak şey. geliştiriyorum bunları. Yani onların da bu süreçte dışarıda bırakılmamaları, e, yaranın büyükleri olarak yani. <gülüyor> ama şimdiden böyle bu konularla da ilişkilendirilmeleri lazım. Ama nerede? Yani toplumda öyle bir şey yok. Yani bu şeyleri oluşturacak, bu yapıları oluşturacak bir şekilde yaşamıyoruz biz çocuklar okula. Sadece okuldan sonra üniversiteye yani. Onun için bak şeyde o toplantılarda dediğim gibi insanlar yani sağduyu, sağduyu sahibi insanlar zaten buna karşı çıkmaz. Niye çıksın ki yani? Savaş mı sürsün? Çünkü bunun tersini şey yapmak, aksini savunmak demek yani böyle devam etsin. Veya işte PKK'ların üzerine devamlı yine bomba yağdıralım, kaç yıl sürecekse sürsün falan filan gibi böyle hmm. e, münasebetsiz bir öneri olur. Onun için böyle mesela okula gitmeyen insanlar, esnaf falan orada toplanıyoruz tabi taşlarda. Çok daha sağduyulu. öğretmenler çok ateşli, <gülüyor> muhalif <gülüyor> bir iki, de. O zaman daha düşündüm ya bu çocukların. <gülüyor> Bu öğretmenler burada bunu söylüyorlar ya kim bilir sınıfta neler anlatıyorlar diye düşündüm. <gülüyor> Şimdi i̇şte, bu vatan bölünmesin, bayrak bölünmesin. Dolayısıyla bildiğim bir şey ama daha hatırladım yani bu öğretmen, bazı öğretmen hepsini demiyorum büyük köpeci, büyük çoğunluğuyla bu kadar şeyler işte bayrak, vatan, toprak, kan vesaire ki orada söylüyorlar kim bilir Öğrencilerle baş başa kalınca neler anlatıyorlar? Ama ki de? bu öğrenciler de buna inanmadıkça ve gerçekten benimsemedikçe tam olarak da barış. Aynen aksi yani kötü anlatıyorlar evet, yani. Ama onların da Onun için öğrenciler kazanmadım. için üzüldüm. Onu da söyledim <gülüyor> hatta bir öğretmene. Yani bu dediklerinizi sizin için üzülmem artık. Üzülmez yaşını geçmişsiniz ama öğrenciler için üzülüyorum dedim ki. neler anlatıyorsunuz onlara bu konudaki, da zararlı. Yani okul iyi bir şey değil sonuç olarak. <gülüyor> okul, yani bizdeki Türkiye'deki okul iyi bir şeydir. Okul genel olarak problemlidir ama bizdeki okul çok problem. Bak o şeyi sen bile biliyorsun, tamam <gülüyor> Çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğunuz için. bugün bizimleydi ve bir Söz programının daha sonuna geldik. Çok güzel. Ben Mavi, iyi haftalar.